وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وَبَلَّٰنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْهَاشِمِي قُلْ كَرِيمِ Ya İlahel Alemin! Zahir ve batınımızı Envari İmaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Yıkık gönüllerimizi tamir buyurup hakaika aşina eyle. Cümlemizi böylece bütün müminlerle beraber cennet ve cemalullah şerefine şeref ya bey Amin bu hürmet-i seyyidin murselin. والحمد لله رب Müslümanlar. Denizli'de Denizli cemaatine bir iki defa hitap etme imkanını Lütfunu Cenab-ı Hak bize bahşetti. bu da onlardan bir tanesi. Biz konuşan ve dinleyen hepimiz, aynı ıstıraplı kaderi yaşayan, aynı denizin dalgaları içinden mevcelenip sağa sola giden, dalgalanıp duran, aynı şeylere muhtaç bulunan, yıllardan beri aynı havanın hasretini çeken, Aynı şey arkasından koşan kimseleriz. Kader bizlerden bazılarını kürsülere çıkarttırır, bir şeyler konuşturur. Bazılarını da o kürsülerin karşısında toplanmaya davet eder, zorlar, onlara bir şeyler dinlettirir. Aslında Yunus'un diliyle ben de sizin gibi dertli, siz de muhtemelen benim gibi dertli. Üç asrı yıkılmış ve yıkılmış asrının altında, bir enkazın altında ısrap çekiyor gibi ısrap çeken insanımız, kendine döneceği anı ve günü arıyor, kendini bulacağı anı ve günü arıyor, kainatla bütünleşeceği anı ve günü arıyor, heyhat ne kendisine bu dertini anlatan var, ne de anlatılan dertten anlayan var. Ben uzun süreden beri cemaate bir kısım meseleleri anlatmaya çalışıyorum. Fakat onun derdini ona şerh ettiğim kanaatinde değilim. Cemaat hala bir şey bekliyor, sağa sola başını çeviriyor ve duyduğu her sese kulak kesiliyor, her sesten bir medet bekliyor. Kendi ruhunun şerhini yapabilecek, kainatla bütünleşmesine ve kendi irfanında Allah'ı bulmasına yardım edebilecek sesi, soluğu henüz buldu iddia edilemez. Rabbim şu çöllerde bizi böyle boşu boşuna badehevâh eder etmesin. Keremî ile lütfuyla muamele buyurup bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Ben Belki ilk ve son bir defa huzurunuza çıkıp, kim bilir, belki ya nasip olur ya da olmaz. Bir kere konuşacağım için, günümüzde hayati ehemmiyet arz eden bir meseleyi sizlere intikal ettirmeyi düşünüyorum. Üst üste meselelerin çözüm, tahlil beklediği bir devirde o devrin insanına en mühim meseleyi anlatmak. Asırlardan beri üst üste müşkillerin yığılması karşısında insanımız O'nu çözmekle mükellefse en mühim mesele O'na bu müşkilleri çözme meselesini anlatmak olacaktır. Yeni ifadesiyle kendi problemlerini çözebilecek yolu göstermek gerekmektedir. Belki size sevaptan ve ikaptan, ruhu canımızla bağlı bulunduğumuz sevaptan ve ikaptan bahsetmeyeceğim. Zaten bütün oluşların, tekevünlerin neticesi sevap ve yıkaptır. İnsan ya isabet edecek, doğruyu bulacak, haktan gelen rahmetlere mazhar olacak, cennete girecek. Veya inhiraflar ve zikzaklar içinde dolaşacak, sevabı bulamayacak, isabetsiz davranacak, yanlışlıklar içinde boğulup gidecek ve cehenneme dahil olacak. Bu kötü akibetten Allah bizi muhafaza buyurdu. Ama bütün bunlar bir akıbettir, neticedir. Sevap ve sevabın neticesi birer neticedir. İkab ve ikabın neticesi de birer neticedir. Bu neticeye götürücü şeylere gelince onlar bu dünyada kazanır. Mümin bu dünyada bir şeyler yapacak, kendisini sevaba ve isabete götüren yolu kazanacak onunla. Ve mümin yılandan, çıyandan, kaçıyor, korkuyor gibi yanlışlardan, iniraflardan zikzaklardan korkacak. İstikameti için tir tir titriyecek bu o sayede Cenab-ı Hak ona istikamet vahşedecek, müstakim olarak yaşama imkanını bulacak. Rabbimden niyaz ederim, bir şey belleyim diye camiye gelen, bir şey öğrenme maksadıyla buraya kadar meşakkat çeken insanların zahmetle meşakkatlerini badeva götürmesin. Ben belki bütün heyecanımla belki de değil bilemiyorum, samimi olduğundan şüphem olduğu için, samimi bir mümin miyim değil miyim bunda ciddi şüphem var benim, bunu izale edemedim. Fakat öyle zannediyorum ki ben bu milleti düşünüyorum, bu milletin imanını düşünüyorum. Kendime ona göre çeki düzen vermeye çalışıyorum. Uykumu, döşeğimi, yatağımı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Aman diyorum bu milletin dertleriyle meşgul olayım, başka şey düşünmeyeyim. Belki de bilemiyorum, artistlik yapıyorum. Büyükleri bu surette taklit etmek suretiyle kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Aman efendim yemeye içmeye vaktim kalmadı, düşünemedim. İzdivac yapmaya vaktim kalmadı, onu düşünemedim. Milletin dertleriyle sancılandım belki de böyle düşünmek suretiyle onları taklit ediyor ya karlık yapıyorum. Bunu da bilemediğimi huzurunuzda arz edeyim. Fakat kendimi öyle zorluyorum. Milletimizin dertlerini soluyarak onun ıstıraplarını dile getirerek 2-3 asırdan beri dertler içinde ve derdini bilmeyen kıvranan, dertler içinde hekimini bilemeyen, bulamayan da kıvranan muttasıl kasıklarını tutan, ellerini yer yer başında gezdiren, gözlerini oğan ve derdine derman arayan, her kapı çalındığında kapısına hekimin geldiğini zanneden ve kapı açtığı zaman yine eşiğin üzerinde bir dert beklediğini bulan, insanımızın imdadına koşmak için, sizin de samimiyetinizi itimat ederek, diyorum ki ciddi fedakarlıklara katlanarak, şu merhamete elinden tutulmaya çok muhtaç olan ins insanımızın imdadına koşalım. Şu yıkılmış insanımızın imdadına koşalım. Zira imansızlık, zalalet, küfür ve küfran hiçbir şeye benzemez. İnsan aç ve susuz kalabilir. İnsan çıplak kalabilir, yersiz, yutsuz, yurasız kalabilir. Seyyidine, Hazreti Adem yeryüzüne geldiği zaman ne libası vardı, ne de başını sokacağı bir barınağı vardım. Ama kuvvetli bir imanı vardı, Allah'a itimadı ve itminanı vardım. Onun için huzur itminan ve seine içindeydim. Kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaati tarafından itildiği atıldığı yüzüne bakılmadım. Hatta kendileriyle beraber yaşadığı kabileye karşı boykot yapıldım. Çarşıya pazara sokulmadım kabilesine dahi kız verilmediği ve o kabileden kız alınmadığım, ticari hayatta kendilerine hakkayet tanınmadığım, ara sürgülasyonu o mahalleye girmediğim, elleri kolları arkadan bağlandığı, ağzının tıkandığı, kulaklarının tıkandığı dönemden, o iki-üç senelik Şabı bu Talip'teki mahsurda ve mahsurede dahi kalbi itminan içindeydi ve huzur içindeydim. Çünkü Allah'a imanı vardım. Zira insan ekmeksiz yaşayabilir, susuz yaşayabilir. Fakat kalbi imandan mahrum ise o insan canavar haline gelir. Çılgınlaşır, çırkkanlaşır, daha sola saldırmaya başlar. Tecavüz şiare haline gelir onun. Sokaklar kana kirletilir, devlet rahatsız olur, emniyet rahatsız olur, asker rahatsız olur, millet rahatsız olur. Ve topyekun millet, İmansızın ortaya attığı kızıl kıyametten ötürü tedirgin olur, yarınından emin olamaz. alem İslam'da gelişen hadiseler karşısında, sizin kuvveyi maneviyenizi sarsmak, itminanıza toz kondurmak hiç arzu etmem. İşte böyle bir tehlike karşısında. Milletimiz yeniden bir kısım şeylere de olmaması, olmamasın, yeniden ümitlerinin yıkılmamasın, Hülyalarının altının üstüne gelmemesi için bir kısım şeyler yapma mecburiyetindeyiz. Topyekun milletçe bir kısım şeyler yapma mecburiyetindeyiz. Bu vatan Anadolu, alem-i İslam'ın son karakoludur. Bu karakolda başkalarına teslim olduğu zaman, ervahın, şühedanın ervahı bizi buhaca kanları bizi buhacaktır. Size kasemle teminat veririm. Camiye gelmeniz, namaz kılmanız, bu memleket işgal edilirse sizi kurtaramayacaktır. Zira ünefir ü zamanım, her yerin işgal edildiği, her yerde fitne-ü fesadın hüküm fermi olduğu bir dönemden, teker teker her bir size düşen vazifeyi bir hakkın idrak ederek, bu mevzuda kendinize bir şeyi vazife edinmezseniz, bu mevunetin altına girmezseniz, rahatınızdan ve cismaniyetinize ait bir kısım hazlardan ve lezzetlerden, bedeninize ait lezzetlerden, malınıza ait lezzetlerden fedakarlıkta bulunmazsanız, sizi kimse kurtaramayacaktır. Hasired dünya vel ahire sözüne masadak olacaksınız, tokatını yiyeceksiniz. Sizi ve bu vatanı Allah, bu kötü akıbetten muhafaza buyurun. Fakat şunu size katiyen arz edeyim. Mesela sadece dua etmek ve dualara amin demekle olsaydım, duasına yedi kat zamanın amin deyip titrediğim, harşi azamının duasına amin deyip titredi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de otururdu ve dua ederdi, duasına melekler de amin derdi, olurdum. Mescide gider otururdu, dua ederdi, olurdu. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam, her şeyden fedakarlık hissi ve düşüncesi içinden, maddi manevi her şeyden fedakarlık duygu ve düşüncesi içinden, dere dere tepe tepe dolaşıyor, her kapıyı çalıyor, her kapının önünde mumduruyor, her kırık gönlün yanında bir miktar duruyor, onu tamire çalışıyor ve çok kötü mukabele görüyor. Bütün çağrı ve davetlerine çok kötü cevap veriliyor. Sizin gibi bir topluluğu bulunca bir panayırda karşılarına çıkıyor. Ey yuhennâs! Kûlû la ilahe illallah tüflihûn! Ey insanlar! La ilahe illallah deyin, felaheerin, kurtuluşu erin deyincem. Hepsi birden üzerine üşüşüyor, kimisi tükürük atıyor, kimisi toprak atıyor, kimisi de taşa tutuyor. Ve oradan zor kendini kurtarıyor, bir başka kabilenin yanına geliyor aynı muameleye vuruyor. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye vuruyor. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye vuruyor. Gül devrini idrak edip de, Ayşe'yi i Sıddika tarafından geçmişe dair meseleler sorulunca, kavminden çok çektim ya Ayşe diyordu, cidden çok çekmiştim. Bir gün bir kabile karşısında şunu görüyorum. O kabilenin gençlerine diyor ki, ne olur Allah aşkına Beni alın himaye edin de Allah'ın dinini neşredeyim, bir desteğim yok benim. Söyle kolumu dayayacağım, kendisine dayanacağım ve sonra ona dayanmak suretiyle necdâk yapacağım. Bir dayanağım desteğim yok, destek olun bana, payando olun da anlatayım Rabbim'im. Gençler istihza ediyorlar. Yanı başlarında 70-80 yaşında bir insan var, akabede oluyor, Mina'nın çukurlarından birisinde. Yaşlı adama geliyor, 80 yaşından, Tür atla mezara doğru giden, sağa sola inhiraf etmeden her davranışında mezar, mezar, mezar sesi duyulan, yaşlı adamın yanına geliyor, saçı sakal ağırmış, bembeyaz adamın yanına geliyor. Gençler beni dinlemedi diyor, bari sen dinle diyor. Söyle onlara bana destek olsunlar, Rabbimin dinini neşedeyim. Git diyor başında diyor, bana gölge etme diyor. Eğer gücüm, takatım yesse kalkar seni ayaklarımın altına alırım. Kızıl örüklü insan amcası arkasında duruyorum. Ve bu kafir yaşlının yanına sokuluyor. Diyor ki eğer herkes senin gibi akıllı olsaydı, aşa opak da beni tenzih ederim. Mekke'de bu kendisine kabul ettireceği söz, söz kabul ettirecek bir adam bulamayacaktı der. Ve o yaşlıyı alkışlar. Tam 13 sene Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem vadi vadi ve kapı kapı dolaşır, yılmadan, usanmadan, bu ne fedakarlıktır, bu ne samimiyettir, bu ne dayanıklılıktır ve ümmetine örnek olma mevzunda ne müthiş bir tablodur! Aziz Müslüman, büyük davalar, büyük gayretlerle ancak tahakkuk ettirilebilir. Dualarla olmaz mesele, dua çok azizdir, biz her zaman dua ediyoruz. Fakat dualarınız sizin hareket ve davranış şiirinizin kafiyesi olursa geçerlidir. Kahvelerde hak namına sarf edilen, edilen soluklarınız varsa, çarşılarda hak namına sarf ettiğiniz soluklar varsa, ve imkan arıyorsanız, karşınıza çıkacak imkanları değerlendirmek için koşuyorsanız, burada amin demenizde bir kıymeti olacak. Resul Akram sallallahu aleyhi ve sellem amin de dedim. Askerini hazırladı Bedir'e çıktım, tam ve mükemmel ordusuyla Bedir'de bulunuyordum. Öyle bir ordu ki vücudunda mızrağın saplanmadığı tek yer kalmayıncaya kadar yıkılmayacak ve geriye bir adım atmayacak efrattan müteşekkil bir orduydum. İşte orada ellerini kaldırdı Rabbisine dua ettim. O kadar ellerini kaldırıp yakarıp yalvarıp yakardı ki sıddık Ekber Ridas'ın arkasından her düştükçe yine omuzlarına koyuyor ve yalvarıyordu. Yeter ya Resulallah diyordu. Allah seni kayıp ve hasir etmeyecektir, yeter ya Resulallah! nefsini eziyet ediyorsun diyordum. İşte orada o delnu işten yalvarıyor ve yakarıyordu, aman! Bütün esbabı bir araya getirmiş ve hazırlamıştı, hazırlamış bulunuyordu. Onun içindeki aziz Müslüman, bir felaket ve şenaatlerin işlendiği, memleket sattığında her tarafın bir mezbahane haline geldiğim ve çok çirkin mezbahane gayretlerin herkesin içine bir korku ve telaş saldığım ve kimsenin yarınından emin olmadığı bir dönemden, sizler gibi camiye gelmekle Allah tarafından lütuflandırılan, başı yere konmak suretiyle Allah tarafından şereflendirilen, kalplerine iman konmak suretiyle Allah tarafından gönülleri mamur kılınan insanlara, düşecek pek çok fedakarlıklar vardır. Onların bekleyebilecekleri pek çok imkanlar vardır. Bekleyecek, bulacak, yakalayacak, o imkanları değerlendirecekler. Zira bu güne kadar bu bezmedem tutanlar, bu vadide hep böyle dem tuttular. Bu mevzuda söylenen türkülerde hep aynı nâme kullandım. Ciddi fedakarlık ve hasbilik. Kendi mekteplarınızı akşam bir yerde kısaca arz ettim, hakim misiniz? Kendi evlatlarınızın okuduğu okullarda siz var mısınız? Okullarınızda okuyan talebelerinizin kafasında sizin dünyanız, bu milletin dünyası, bu milletin mazisi ve geçmişim, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler var mı? Senin neslinin kalbinde cami aşkı, vecdi var mı, neşveti var mı? Sabah namazını kaçırdığından dolayı evlatlarınız ciddi teessüre galk mı? Kızlarınız, hanımlarınız, yakınlarınız ve akrabalarınız dini hayat içinde Resul-ü Ekrem'e dilbeste bulunuyorlar mı? Değilse şayet siz öyle korkunç bir vebal altındasınız ki, Kabe'nin etrafında hayatınızın sonuna kadar dönüp dursanız, Kasem'le söyleyeyim vallahi kurtulamazsınız! Kurtulamazsınız mümkün değil, zira Rab size soracak, sen ki insandın! Beş kuruşluk malın yandığı zaman itfaiye memuru kesiliyor, yangının içine giriyordun. Göz göre göre alevler içinde imanın, ve neslinin imanı ve çocuklarının imanı yanarken, yakınlarının imanı yanarken, sahipsiz onlar eyyamın elinde oyuncak haline gelirken, ayaklar altında paymal çiğnenirken sen neredeydin diyecek. Bana bir karıncayı kurtardığından, ona kıymadığından, yuvasından uzaklaştırdığın bir haşereyi tutup yuvasına götürdüğünden bahsedersin. Ve o türlü şeylerden bahseder de insanlıktan dem vurursun. Halbuki bugün korkunç alevler içinde yanan senin insanın ve senin neslindir. Bunun imdadına koşacağın ana kadar, mevzuda fedakarlıklara katlanacağın ana kadar, Rabbin huzuruna gittiğin zaman kurtulamayacaksın. Bunun ön nefsi söylemiyorum. Bugüne kadar bu bezim böyle mühürlenmiş, bu devrem böyle başlamış ve böyle devam etmiş, bir yerde oturup örümcek gibi uyuşuk uyuşuk durmak değil. Sokak sokak, vadi vadi dolaşacaksın, fırsat arayacaksın, Ruhlara girmeye çalışacaksın ve topyekun bir millet olarak kendi marif hayatına sahip çıkacaksın. Zira sen sahip çıkarsan batmayacaktır. Sen sahip çıkmazsan sahipsiz memleketin hakkı batmak olduğu için batacaktır. Allah muhafaza buyursun, bugün Allah'ın sana lütfettiğim, soluklarını rahat alıp verebildiğim bir havaya sahipsin. Rabbin sana bahşeylediği çok geniş imkanlara sahiptin. Bunları değerlendireceksin ve yeni imkanlar sana bahşetmesi için Rabbinden dilekle ve niyazda bulunacaksın. Rabbim seni büyük imkanlarla ve sonra da o imkanları basiretle değerlendirmek suretiyle serfiraz eylesin. Sahabi fırsat kolluyordu aziz Müslüman. Erazinin bir kefesinde siz varsınız, bana öyle gelir, bir kefesinde de onlar. Onlar ilk kurtuluşu hazırlayanlar, siz de son defa kurtuluşu hazırlamaya namzet bulunanlarsınız. Onlar Resul-ü Ekrem'e dünyanın garip bir döneminde sahip çıkan ilk şerefli insanlardır. Üç asırdan beri Kur'an yeryüzünde cemaatsız kaldıktan sonra, dilinden halinden anlayanlar bitip tükendikten sonra, bana cemaat yok mu sahip çıkacak? Sağda solda beni anlatacak kimse yok mu? Bu cemaat benim dilimden ne zaman anlayacak diye ıstırap içinde üç asırdan beri bekledikten sonra sahip çıkacak ikinci cemaat olmayan namzet bulunuyorsunuz. Sahabinin bulunduğu bir terazinin öbür kefesinde bulunmayı düşünüyorsanız, kendi cefenizi kurtarma ve yükseltme mecburiyetindesiniz. Fırsatı değerlendireceksiniz, tıpkı onlar gibim. Her soluğu değerlendireceksiniz, tıpkı onlar gibi. Biraz evvel kısaca Bedir'e gidildi de dua edildi dedim. Bedir'e pek çoğu gitmişti ama nasıl gitmişlerdim? Bir cephe teşekkür edince herkes o cepheye koşuyordum. Cephe ne zaman teşekkür ederse herkes o cepheye koşacaktı. Vatanı, milleti kurtarma, mukaddesatını kurtarma, milli bütünlüğünü kurtarma, bu vatanın birliğini kurtarma, cephesine zaman teşekkür ederse millet yardıma koşacak. Hususıyla Kur'an'ın elmas ile ve düsturlarıyla. Yani medeni saydığı insanları ikna etmekle, yani kalplerini ve kafalarını doyurmakla. Yani imansızlıktan gelen açlığı ve susuzluğu gidermekle besinin imdadına koşacaktı. Bedir bir cepheydi ve herkes bu cepheye koşuyordu. İbn Ömer almadılar o gün. Ama emsalinde oraya giden kimseler vardı. Onlardan bir tanesi de Sa'd ibn Abi Vakkas'ın küçük kardeşi Ümeyye ibn Abi Vakkas'tı. Medine'de Müslüman olmuş bir çocuktu. Aramızdaki sarı gömlekli çocuk gibi bir çocuktu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir'e çıkacağı duyulunca o da abisinin yanına koştu. Müslüman olmuş anasının yanına koştu. Hele sen şu kılıcı benime koşas koşas anam. Resul Ekrem Bedir'e gidiyor ben de gideceğim. Halbuki aleyhisselatu vesselam lüştü şart koşmuştum. 13 14 15 yaşındaki 15 yaş Ömer bin Abdülaziz'e göredir ve bizim mezhebe göredir. Rüştü şart koşmuştum. Rüştüne ermiş olanları Bedre'ye alacak, olmayanları almayacaktım. Bir parmak çocuklar ordunun içinde Bedre'ye iştirak etmek istiyorlardı. Biz de gidelim, biz de vazife yapalım. Şu içinizdeki çocuklar onları bana hatırlatıyor. Rabbimden niyaz ederim onların yapraklarını dökmesin, örsütmesin. Öldürmesin ve soldurmasın, hizmet, hizmetle mağmur eylesin. Anasıl kılıcını kuşanınca, kuşayınca belinem elinden kılıcın ucu yere alıyordu. Eliyle tutmak suretiyle ancak yürüyebiliyordu. Minnacık çocuk resul Ekrem'in yanına kadar geldi. Arkada arkada duruyordu, dik, dik yerlere tırmanıyordu, parmaklarının üzerine dikiliyordu. Zira Resul-ü Ekrem parmağıyla işaret ediyordu. Kimin boyu tutmuyorsa, yetişmiyorsa sen çık diyordu, olamazsın! Ve Umeyr İbn-i limiti tutturmuş gitmişti. i̇bn Ömer o da onun iki yaşında bir çocuktu. Çok yalvardım yakardım, ne olur dedim! Babama yalvardım, amcama yalvardım, ben de bulunayım dedim! Allah'a yemin ederim, hayatımda Bedir'e iştirak edemediğim, günün gecesi çektiğim ısrabı bir daha çekmedim! Ne günahım vardı ki beni almadılar! Nemezin kabri var kas gitti arkadaşımdır ve gitti bir daha dönmedi. Bedir'de üç tane şehider aslarsınız. Birinin minnacık bir kabri vardır. Kılıcını Suriye sürüyor ya kadar giden. Bu orada Resul Ekrem'in karşısında düşmana karşı saldıran cephe o hale gelmiştim. Kur'an'ı neşrettikleri devrede cephe başka türlüydüm. Ve hasımları karşısına çıkınca cephe başka türlü olmuştu. Kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, müşte ermemişiyle, ermişiyle. Cepheye koşuyordu ve vazife yapıyordu. Birkaç kılıç darbesiyle yaralanıp yere yıkılınca, kim bilir Sa'd ibn Abi Vakkas küçük kardeşinin kendinden evvel Allah'a kavuşması karşısında ne kadar ıstırap çekmişti. Ah benim Ümeyr'im! Sen Rabbine vasıl oldun da ben hala omuzlarında şu cesedi bir ağırlık olarak taşıyorum, Rabbime vasıl olamadım demiştim. Cephe bu olunca böyle oluyor. Bedir'e böyle koşuldum. Bedir adeta o günün neslini melekler seviyesine yükselttim. O gün o cepheye istirak edemeyenler de vardım. Bir kısım mazeretlerle, Resul-ü Ekrem'le bulunamamışlar vardım. Nasıl olur Resul-ü Ekrem bir dava için cemaatini toplar gider de, biz şurada, burada bağışlayın, pinekleyip dururuz. Nasıl olur da resul Ekrem bir yerde kavga verir de biz burada bulunuruz? Nasıl olur Allah Resulü malik iktiham eder, felaketleri göğüsler, kandan irinden deryaların içine girer de biz de burada bulunuruz? Muzaffer ordu Medine'ye dönünce ganimetlem, Allah kendi ordusuna nusret vermiştim. Allah kendi ordusuna Bedir'den Çanakkale'ye kadar nusret verdim. Bedir'de melekleri indirdiği gibi İngiliz tarihçisi Hamilton'un ifadesiyle Çanakkale Savaşı'nda dahi melekleri indirdi. Ve Hamilton şöyle diyor: İngiliz toplarına karşı o gün yeşil sarıklı ve fesli insanlar savaşıyordum. Yoksa barutu dahi biten bir milletin korkunç ve musalla İngiliz'in donanmasına karşı savaşması mümkün değildi. Barutu dahi bitmişti. Sadece süngüyle mukabele ediyordum. Yarım milyon şuhada orada dökülürken, mukaddes Anadolu topraklarını kurtarıyordum. Mezirde inenler yeniden yere inmişlerdi. Resul-ü Ekrem Anadolu karakollu teslim etmiyordu. Bura kalsın diyordu ya Rabbi, gelecekte burada kulağımız diyecek bir nesil yetişecek diyordu. Allah! Allah! Ve bu vatan, bu karakol kurtulmuş oldum. Meleğin Sema teyidiyle, semanın teyidiyle meleğe ve semaya arza hükmü geçen Allah'ın teyyidiylem. Siz Allah'ın teyidi altından düşen fırsatları değerlendirecek ve yeni fırsatların, yeni kapı ve imkanların açılmasını bin can ile intizar edeceksiniz. Mevzuma sen levha yaptığım ayeti celile-i kerime bunun atıktır, size bunu ifade ediyorum. Küçük Enes ki radıyallahu anh, ben öyle zannediyorum ki bu ayet, amcam gibi kimseler hakkında nasil oldu. Yiğit mi yiğit, gözü pek mi pek, Enes bin Nadır. Bedir'e iştirak edememişti ama içi yanmıştı. Resul-ü Ekrem'in ilk harbinde bulunamadım. Bu nasıl kalleşçe söz verme, böyle de Kur'an'a sahip çıkma olur mu? Ben Kur'an'a sahip çıkayım da Peygamberim bir yere gitsin ben burada durayım. Kur'an bir yerde kalsın ben burada durayım. Bir yerde yıkım olsun, çöküntü olsun da ben burada durayım, böyle kalleşlik olamaz diyordu, adeta içinden kükrüyor, kendine kızıyor, öfkeleniyor ve kabına sığmıyordu. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyor, Allah bir daha onlarla beni karşılaştırırsa, elim Allah benden görecekleri vardır onların. Şiddetle arzu ediyordu, ertesi sene Medine'yi hat ettiklerinden, Uhud'un çevresine kadar geldiklerinden, Tarihe Uhud harbi diye kaydedilecek savaş hakuk ediyordu. Oh buldum diyordu ben bunu, şimdi ben onlara gösteririm diyordu. Resul-i Ekrem'e karşı çıkmak ne demektir? Bir aralık Uhud'da Müslüman saflarında çatlamalar olunca, kimisi Uhud'a doğru, kimisi bir kısım vadilere doğru tahassün etme, o şekilde Resul-i Ekrem'i koruma sevdasına tutuluyorlar. Hatta Hazreti Ömer bile bir vadiye doğru çekilip, Biraz korunma lüzumunu duyunca diyor ki, Hazreti Ömer yanından Enes bin Nadır, Yıldırım gibi geçiyordu. Bana dedi ki, ya Ömer nereye gidiyorsun? Dedim, bir az evvel bir ses duyuldu, Resul-i Ekrem'i şehit etmişler. Başımızın çaresine bakalım. Öylesine öfkelendi, kükredi ki, onun vefat ettiği yerde siz neye yaşıyorsunuz? dedi. Niçin öldüğü dava, ölmüyorsunuz? dedi. O düşman adalınca ben de arkadan, Arkadan daha başka koşanlar da oldu, öylesine kıyasaya savaşıyordu ki, koştuğu, kovaladığı, yakalamak istediği şehadet vardı. O kanı içmek istiyordu, oymak istiyordum. Kafirin eliyle Medine'yi çiğnetmemek istiyordum. Ve biraz sonra yine Müslümanların lehinde kısmen tecelli ediyordum. Uhud meydanında geziyorlardı, teker teker şu hedayı arıyorlardı. Buldukları herkese bakıyorlardı, tanıyabilirlerse bu şudur, bu şudur, bu şudur. Bir yerde nesi buldular, bütün elbisesi doğranmış. Mübarek kütüye girmiş çıkmış gibi bin tane satır yemiş hüviyette. Kimse onu tanıyamadı. Demek ki o hale gelinceye kadar ayakta durmuş. Demek ki o hale gelinceye kadar resul Ekrem'in önünde bir fırtına gibi kükremiş. Bir tufan gibi sağa sola esmiş, esmiş durmuş ve Resul-ü Ekrem'i ve Kur'an'ı korumuş. Kız kardeşini getirdiklerinde tırnaklarının ucundan tanıdı. Dedi ya Resulullah edensin fırmanında şu gayt vardır. Bu ene sırtına benziyor diyordu. Binel mukminîne ricâlun sadakû mâhadullâhi aleyh. Aminhum Müminlerden öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık çıkmışlardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişlerdir. Ne demek bu? Allah'tan başka mabudu mutlak, maksudu bir istihkak yok. Allah'tan başka gönül verecek, bağlanacak, dil beste olacak yok. Allah'tan başka maksut yok, Allah'tan başka maşuk yok. Allah'tan başka sözü yerine getirilecek yok, Allah'tan başka gönül verilecek yok. Varsa Allah var demişlerdir. Ve bunun için, burada uğurda ediyorlardı. Sözlerinden sonuna kadar sadakat içindeydiler. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آهَدُ اللّٰهَ Allah'a verdikleri sözü harfiyen yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدٰى نَحْبَهُ Bir kısmı bunlardan sözlerini yerine getirdi, arzuladıkları şeylere vasıl ve nail oldular. Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah'ın uğrunda şehit olmak ve sonra o kanla yıkanmak, aziz olarak Allah'ın huzuruna gitmek. Onlar ona nail oldular, bir kısmı da kendilerine ne zaman nasip olacak onu bekliyorlardı. Giden gidiyordu, geriye kalanlar da ıstırap içinde onu bekliyorlardı. Salim onu bekliyordu, Ebu Akil onu bekliyordu, Ömer onu bekliyordu, kardeşi Zeyd ibn Hattab onu bekliyordu. Mus'ab'ın mezarının başına dikilip, İbn-i Cahşin mezarının başına dikilip, yakın arkadaşları, biraz evvel destanını size intikal ettirdim, Enes bin Nadır'ın başına dikilip, ne mutlu size Allah'a vasıl oldunuz, bakalım bu büyük şeref bize ne zaman nasip olacak, inkisari içinde onlar da vazifelerini yapacaklar anı intizar ediyorlardı. İş başa düşünce vapur karaya oturuncem, Alev saçağı sarınca, nasıl canavarlaşıp toka alınca, teker teker her fert Enes bin Nadir olacak, Müs'ab bin Ümeyr olacak, Abdullah bin Cehş olacak. Tarihin o dönemini onlar şereflendirdikleri gibi, ıznamus namus ve koruma hususunda, gereğinin çok üstünde hassasiyet gösterdikleri gibi tarihin bu kısmından, Yeni destanlar yazmak, yeni mevzulara mevzu olmak, yeni tablolara mevzu olmak şerefi ve payesi de sizin başınızda dolaşmaktadır. Başınızda devlet kuşu dolaşmaktadır. Şerefle hizmet ederseniz bu devlet kuşu sizin başınıza konacaktır. Yeryüzünde insanlığa ve milletlere siz getireceksiniz. Gerçek huzuru siz temin edeceksiniz, tesis edeceksiniz. Ve Rabbin huzuruna gittiğiniz zaman, umarım Rabbimden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ilk defa ben ümmetin başını ve sonra da sonunu almak istiyorum ya Rabbi, müsaade buyurursun diyecek, Ebubekir'lerin, Ömer'lerin, Osman'ların, Ali'lerin, Allah'ın binlerce rıda ve rıdvan üzerlerine olsun, elinden tutarken, 20. asırda vazife yapma şuuru içinden, gemle zapt edilemeyen atlar gibi, köylanlar gibi, bana ne vazife terettüp ediyor söyleyin de yapayım diyen, delikanlının, Türk'ün Yağız delikanlısının elinden tutacak, müsaade edersen bir elimle de bunlardan tutmak istiyorum diyecektir. Zira bir yüz ki Allah için yere sürünürse, bir yüz ki başını yere korsa, bir yüz gibi bir haysiyet Kur'an için ve bu millet için ayaklar altında payimal olursa, mahkemeyi i da, adele Allah o yüzü yerde bırakmayacaktır. O'na dayanarak arz ediyorum. مَا اَجْمَعُ بَيْنَ اَمْنَيْنْ وَلَا اَجْمَعُ بَيْنَ خَوْفَيْنْ مَا اَحْلَهَا لَا الْكَلَامِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Bu onun sözüdür ve tatlı sözdür bu söz. İki emniyeti bir arada vermem, iki rahatsızlık ve tedirginliği de bir arada vermem diyor Rabbimiz. Ey dünyada ıstırap çekenler, din için sancı çekenler, evler açanlar, yurtlar açanlar, bu iş için koşup duranlar, çocuğunun elinden tutanlar, mektebe götürenler, elini bırakmayanlar, sabah sancı çekenler, akşam sancı çekenler, ah yurdum vatanım! Seni bize teslim edenler şerefle teslim ettiler. Senin yüzünde kendi evladının kanı kiri yoktu. Ah benim güzel vatanım! Senin sancını çekiyorum! Ah benim şakaklarım zonkluyor her gün! Neden zonkluyorum? Mektebe gidip gelirken dıştan atılan ağlarla avlanan evladım karşısında zonkluyorum. Dış oynatmasıyla burada film oynayan evladımın ıstırabından dolayı zonkluyor. Burada ıstırabı çekersen Allah orada sana ıstırap çektirmeyecektir. Şu korkunç yangın karşısından, bu ateşini felaket karşısından, memleketlerin peşi peşine korkunç canavarlar tarafından yutulması karşısından, sen hala sağda soldan, şahsi evrak ve eskârınla, çahsi cüz'i ve küçük işlerinle, kendini kurtaracağını zannediyorsan, aldanıyorsun, vazifeni bilmiyorsun, tehlike karşısında nasıl bir tavır takılacak ondan habersiz yaşıyorsun. Aziz Müslüman, sobadaki ateşi söndürmek istediğin zaman bir ibrik su ona kafi gelecektir. Bir kiprit ateşini söndürmek için üflemek kafi gelecektir. Ama cihanın şarkı ve karbının ittifak edip, küfrün nifakla yan yana gelip, bir baştan bir başa bütün memleket satında yaktıkları korkunç mecusu ateşini söndürmek için, Topyekün milletçe soluklarımızı birleştirmek lazımdır. Topyekün milletçe itfaiye memuru kesilmemiz lazımdır. Topyekün milletçe bu kandan irinden ateşin içine girmemiz lazımdır. Kendi vatanında kendi emniyet kuvvetlerine kurşun sıkan eşkıya var yurdunda. Hala milletçe milli felaketine karşı seyirci mi kalacaksın? Kalmayacaksın, yapacaksın. Zira rasul ve sellem'in sana bakışı bu zaviyeden olmuştur. Tûba lil-huraba. اَدِّنُوا بَدٰى غَر۪يبًا وَسَيَهُودُ كَمَا بَدٰى فَتُوبَٰى لِلْغُرَبًا bu din çok yalnız, çok garip olarak başladı. Nice kimseler vardı yanı başlarında yanan, meşaleden habersiz yaşadılar. Ebu Leheb'inden Ebu Cehil'ine kadar, yanlarında yanan Meşale-i Ahmediye'den habersiz yaşadılar sallallahu aleyhi ve sellem. Şah'tan Garba, Yuna, gün bütün cihanı aydınlatan bu meşaleden habersiz yaşadılar. Ebu Leheb'in evinde yanmıştı, habersiz yaşıyordum. Ebu yanı başında yanıyordu, habersiz yaşıyordum. Nasıl o devirde Ekrem sallallahu aleyhi Ekrem iliklerine kadar bir gurbet hissediyordum. Aynen o şekilde aleyhissalatü vesselam, eğer davasına sahip çıkmazsak aynı gurbet, aynı inkisar içinden. Kendisine koşacak ve elindeki mumu muhteşem meşalesinden tutuşturacak insanları intizar etmekte. Beklemektedir aleyhissalatu vesselam. Binaenaleyh sana çok talihli olma yolu açıktır. Çok şerefli bir insan olma yolu açıktır. Malınla, canınla bu mevzuda haddinden fazla fedakarlık yapacaksın. Bekleneni yerine getireceksin. Allah da senin yüzünü yerde bırakmayacaktır. tabi aziz kıldığı gibi seni de aziz kılacaktır. Ama tekrar edeyim. Sadece burada oturmak ve beni dinlemekle, meselelerin halledildiğini zannediyorsan aldanıyorsun Aziz Müslüman. Vazife çok ağır, çok mesuliyetli, paya o nispetle alabildiğine yüce, siz sahabiyle yan yana gelmekle karşı karşıya bulunuyorsunuz. Bu vazifeyi yaparsanız dünya coğrafyasında değişmeye sebebiyet vereceksiniz. Allah sizin yüzünüzden, mele Allah'ın size hürmetinden, meleklerin size olan saygısından ötürüm, sizin şu bir parçacık dünyanızın, yer coğrafyasında, içtimai coğrafyadan ciddi değişikliklere sebebiyet vermesini rütfeyleyecektir, bahçeyleyecektir. Boyun duruk yerde kalmayacaktır. Burada şunu da size çok defa tekrar ettim, derslendiğim cemaatlere tekrar ettim, size de tekrar etmede fayda mülaziye ediyorum. Siz bu dini i mümin-i İslam sahip çıkarsınız, sahip çıkar bunu neşredersiniz, siz aziz olursunuz. Bu sizin omuzlarınızda taşınmak ve götürülmesi gereken yere götürülmekle, sizin için mükellefiyet kamzeden mukaddes bir emanettir. Götürdüğünüz zaman siz şerefli olacaktınız. Bir gün Cibrilâ min rasûl Ekrem aleyhi ve sellem'in yanındaydım. Bedir ashabından bahsedildim. Bedir asabının şerefliğinden bahsedildim. Dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizim içimizden de o gün Bedir'e iştirak edenler vardı ki, melekler arasında Allah bunlara da hususi bir paye verdim. Bedir'e iştirak eden melek diyarlarından şerefli oldum. Cephede yerini alan melek dahi paye kazanıyor. Nedir meleğin payesi? Melek zaten ibadetü taat için yaratılmış." Zaten onun şiarı yüksekliktir. Fakat bir yerde kendisine vazife terettüp ettiği zaman, vazife yaptığı zaman Allah onu şerefyab ediyor, şerefle terfiraz ediyor. Binaenaleyh sen tarihin hangi devrinde olursa olsun, bu büyük davaya sahip çıktığın zaman sen kendi şereflenmiş olacaksın. Yok sahip çıkmazsan mezelletten kurtulamayacaksın. Ricali devletin belki kapı kapı dolaşacaklar, orcalacaklar, fakat eksiğin ve keziğin bir türlü kapanmayacaktır. Pencerelerine tel yapacaksın ve sonra demir parmaklık geçireceksin, kapılağın arkasına demirden kilitler vuracaksın. Ama başka başka değişik kıyafetler de içeriye girecek seni kurşunlayacaklar. Senin tertemiz annen, annelerin annelerimiz, Başı beyaz örtülü annelerimiz evlatlarını ağlamadan bir andur olmayacaklar. Her gün şu vatan satında yüzlerce insan öldürülecek ve huzursuzluk birbirini takip edecek. Sen vazifeye sahip çıkmazsan ama bu nur gidecek başka bir yerde parlayacak. Nasıl ki sahabiden sonra Emeviler bu işin hakkını veremeyince Allah aldı Abbasilere verdi. Abbasiler hakkını veremeyince aldı, Selçukilere verdim. Selçuk'u hakkıyla bu vazifeyi yerine getiremeyince aldı, Osmanlı'nın omuzuna yükledim. Osmanlı da bu işi istimal edince nasıl iş muallakta kaldı. Şimdi dolaşıyor bu devlet kuşum, bunu yüklenecek baş arıyor. Kimdir acaba bunu yüklenecek başlar? Kimdir o talihliler? O talihliler maddi manevi füyüzat hislerini feda edenler, o talihliler kendilerine kutupluk dahi verildiği zaman ellerinin tersiyle itecek kadar bu mevzuda samimi olanlar. Gel şöyle hele sana bir gavsa azamlık verelim, şah-i yerine oturtalım, hayır mektepte arkadaşlarıma bir şey anlatmam gerekli, şu anda gavsa azam olmayı düşünmüyorum diyecek kadar hasbi olacak kimseler. Ve yine aynı asbilik içinde olan bu nesil, kendisine açılan Riyaset-i Cumhuriyet Makamı'na davet onu da tersiyle itecek. Halka seslenmeyi birinci vazife, onun için koşmayı ve solumayı birinci vazife bilecek. Diyecek ki, hemi valla hemi billah, elli bin defa bana parlamenterlikle gelseniz, elli bin defa başbakanlık teklifiyle gelseniz ve başkalarının uğrunda ölmek istediği reisi cumhurlukla gelseniz, Vallahi de kabul etmem, billahi de kabul etmem, tallahi de kabul etmem. Zira bir tek insanın imanının kurtarılmasını, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırını görüyorum diyecek. Bu hasbi naslin başına konacak. Aziz müslüman, sen olabilirsin. Dişini sıkarsan, canını dişine takarsan sen olabilirsin. Allah bu şerefle seni şereflendirir, el verir ki her şeyinle bu yola koyulasın, bu büyük davanın altına girsin. Fedakarlık dedim, bu insanın maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlığım. Fedakarlık dedim, bir insanın kılıçlarla, kamalarla, süngülerle delik deşik oluncaya kadar bir yerde azım ve iktidamını size anlattım dişini sıkıp bir yerde direnmesini size anlattım. Aleyhisselatü vesselamın yanında yerini ve çepesini terk etmemesini size anlattım. Fedakarlık, fedakarlık yapacaksın, kuma oturmuş vapuru sürükleyeceksin ve yürüteceksin. Sonra onun içine binecek, sefine ruha binmiş gibi sahili selamete çıkacaksın. Ne zaman Allah Celle Celaluhu insanın sayini heder etmiştir? Ne zaman insanlar çalışmıştır da o da derbeder ve perişan bırakmıştır. Ne zaman insanlar ağlamış, sızlamış, gözyaşlarını ceyhun etmişlerdirden, başlarını taştan taşa vurarak akmışlardır Allah onların gözyaşlarına bakmamış, kalplerinin iniltisini dinlememiştir. Anadolu'nun dertli insanısızlar söyler. sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, Ciğergâhı dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen hakkın kapusunda canlar feda bir kez halin sormaz mı? Elli bin defa senin halini sordum, elli bin defa varsa çağlayanlarına baktım. Ama var mıydı çağlayanın senin? Gece karanlıklarında Allah aşkına söyle bana, bu hafta kaç defa kalktın, seccadenin alnını öptürdün, gece bir namaz kıldın, Rabbim senden utanıyorum dedin. Tokaklarım kirliyken ben ısırap çekmiyorum. Bu halimle senin huzuruna gelirsem ne olur benim halim kaç defa dedin. Devedin aşkına başını aşağıya eğ. Zira birini görüyoruz. Hayatını oruçla geçiren, nakiyanda geçiren Mansur gibi birisinim. Esvedü'l-Zeyd bin Kayis gibi birisinim. Dua yaparken muttasıl böyle yapıyorum. Diyorlar ki niçin Allah'a yüzünü yukarıya doğru kaldırmıyorsun? Ben bu çirkin yüzümü nasıl semaya doğru kaldırır Rabbime bakarım diyor. Allah'tan hayal ederim ben diyor. Ne günahı vardı acaba? Günah onda değil, bizdedir bizden. Bir neslin yıkılış günahını biz taşıyoruz. Bir neslin kafir olma günahını biz taşıyoruz. Kabe'yi ziyaretimize rağmen, sakallığımıza, akıllığımıza, kıyafetimize rağmen, Başımızdaki taylasanımıza rağmen bir nasıl mahvoluşu karşısında biz sükut ettik. Nuhaslar'ın kavgasını verdik, küçük meselelerin mücadelesiyle daima meydana döküldük, kavga ettik. Ama gerçek meseleye gelincem, yaşatmak için yaşamaya gelincem, başkaları için her an ölüme hazır olma keyfiyetine gelincem, çok defa çoğumuz belki bundan kaçtık, kaçmayanlar vardır, Aronlar hala vardır. Cağ-i ve toy saha zamanlara belki geride bıraktıracak 20. asırda mekteplerin sinesinden, marifin dünyasından veliliği ve kutbiliği mektebiyle beraber cem eden nadide fıtratlar vardır. Ve ben de zaten bütün ümidim başkalarıyla beraber onlara bağlamışım. Ben de değil. Benim gibi belki pek çoğu itibariyle pek çoğu diğer hoca arkadaşlarımı da tenzih ederim. Kürsüyü ve mimber işgal edenlerde de değil, benim gibilerde olmaz bu işliyorum. Bu inşallahü Teala her şeye rağmen ateş içinde Müslümanlığını muhafaza eden, o ateşten çember içinde izzetini koruyan delikanların içinde zuhur edecek ve onların içinde olacaktır. Rabbim, onların başına gelecek felaketlerle de yeniden bizi ağlatmasın. Onları güldürerek bizi de güldürsün ve asırlık ağlamalarımızı sona erdirsin. Anadolu insanı üç asırdan beri ağlıyor, bilerek veya bilmeyerek ağlıyor. Anadolu insanının ısratlarını Allah Celle Celaluhu sona erdirsin. Sen bu paye ile serpiraz olacaksın, tekrar dönüyorum. Ama buna evvelaliyakat liyakat edeceksin. Zira krallık tacı, kralların başına konur, ona liyakat kazananların başına konur. Bir yerde rasul Ekrem sana garip demişsen, seni bağrına basıyorsa evvela onun huzuruna çıkabilecek temkini ve edebi elde etmiş olman lazımdır. Sen bu temkin ve edebi elde ettikten sonra inşallah o da seni bağrına basacak, perişan ve dil giretmeyecek, belki seni mesut ve bahtiyar kılacaktır. Sıddık diye Hamis diye iki arkadaşa, üç, üç kişiye şahit oldum. Bir dördüncüsü de bunlardan İngilizdi, İbrahim adı hatırımda kaldığına göre. Medine-i sizin de çok iyi bildiğiniz Ali Ulvi ile beraber onları davet ettim kendi evime. Üç tane pırıl pırıl Alman, bunlar Almanya'da yüksek tahsil yapmışlar. Sen neyin içindesin, o mahilaki deryada yaşar deryayı bilmezler. Alman orada Rasul-i Müdrik, Müslüman oluyor, yüksek tahsil yapıyor. Bari Peygamber'imin dilini de öğreneyim diye Medine'ye geliyor, iki sene orada kalıyor. Nasıl Müslümanlık ki ben dinimin dilini bilmiyorum. Bu nasıl Müslümanlık ki Rabbim bana bir mektup yazmışsa merak edip mektupta ne diyor onu anlamayı merak etmiyorum. Yazıklar olsun böyle Müslümanlığa. Medine-i Münevvere'ye geliyor Alman Arapça öğrenmek üzere. Ve ben bunlara ziyafet sofrasına davet ettim. Hurmadan bir tatlı yaptım. Elleriyle birer lokma aldılar ve çekildiler. Dediler ki Resul Ekrem karnını tıka basa dolduracak kadar yememişti hiç hayatından. Biz nasıl yeriz? Pırıl pırıl böyle sakalları var. Alman mühendisi, Alman doktoru sarı sarı delikanlar. Almanya'da Berlin'de gördüğüm başında Mevlana tipi bir sarık bir Alman gördüm. Pırıl pırıl. Bağrına basar böyle öpersin de doymazsın. <gülüyor> ve bir hocamızın yine bunun misalini başka yerlerde de size arz etmişti, Arz fayda mülaziz ediyorum. Avrupa'da bu şekilde Müslümanlığa doğru bir koşuş vardır. Bütün bu olup bitenler gösteriyor ki bize gelecek yalnız ve yalnız inanan insanların bu yurdu ve bu vatanı sevenlerin olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ama bu vatanın insanı kendisine terettüp eden vazifeyi bilecek, burada terettüp eden vazifeleri yerine getirecek, bu arkasında yurt dışına gidecek, oradaki insanların da imdadına koşacak, oradakileri de irşad ve ikaz edecek, ey had, biz sadece oraya şimdi Döviz getirmek için bağışlayın avamcı ifadesiyle döviz tavuğu ihraç ediyoruz. Bize döviz getirsin diye kendi vatan evladımızı gönderiyoruz. Ve büyük bir kısmı ki yani yüzde doksan sekizi barlarda, paviyonlarda çürüyor ahlaklarıyla yıkılıp gidiyorlar. Ben onların sadece yüzde ikisinin Müslüman olduğuna şahit oldum. Yüzde doksan barda, paviyonda yıkılıp gidiyoruz. Almanya Müslümanlığa ateşleyken, Hollanda Müslümanlığa ateşleyken, hazırken, bekliyorken, Fransa Müslümanlığa ateşleyken ve küçük bir iki sözle idare-i kelam etmekle hemen Müslüman olacakken, biz bu işten çok uzak bulunuyoruz. Aziz Müslüman anlıyor musunuz bu derdimi? Bütün derdimizin olduğunu anlıyor musunuz? Kendini kurtarma derdi değil, ateşe girme derdi ve bu işe sahip çıkma derdi. Buraya sahip çıkacak vaadan gönderecek, oraya gidecek, senin götüreceğin solukları intizar edenin indadına koşacaksın. Burada da demişimdir onu. Türk işçisi içinde vazifesini yapan da var. Ben ateş gibi delikanlılar gördüm. Burada vazife yapacağım. Böyle işti de var ayağının altını öpeyim. Misafir olduğu Alman'ın evinde vazife yapıyorum. Şuurla vazife yapıyorum. Ve aradan bir iki ay geçiyor Alman'ın, dağız delikanlısı veya sarı delikanlım bizim delikanlının önüne oturuyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Kadın oradan sarışın Alman, de... genç kadının, hocasını Müslüman olduğunu görünce Necmeddin er saçan hocadan dinlemiştim, Nur Saçan hocadan dinlemiştim, Kayseri merkez vaizi Necmeddin Nur Saçan hocadan dinlemiştim, Müşahadesin. etsin. Anımı da koşa koşa, efendisinin yanına geliyor, efendi şimdiye kadar hep beraberdik. Ne diye ayrılıyorsun, sen nerede, ben de orada. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah da birleşeceksek orada birleşelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Mini mini yavrular, 7-8 yaşında, 10 yaşında. Babanın, annenin etrafında halakalanıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ev bir hüzür evi oluyor artık. Bizim Müslüman onlara namaz kıldırıyor, onlar da arkada saf bağlayıp namaz kılıyorlar. Yer yer Alman delikanlı o kadar seviniyor ki, bağrını açıyor, ah üstadım müşşidim diyor. Seni bağrıma basmak ayaklarına kapanmak istiyorum, evimi cennet köşesi yaptın diyor. Ben ölüp boşu boşuna gideceğim düşüncesindeydim, bir kabre girip kürüyeceğim düşüncesindeydim, ahiretimi aydınlattın resul Ekrem gibi bir kaptanı bana tanıttırdın, ebediyen âvah ve berkudar ol, diyor. Fakat bir günde delikanlının yakasından tutuyor, şöyle örseliyor, biliyor musun diyor, seni tokatlayasım geliyor içimden, ayaklarımın altına alıp çiğniyesim geliyor içimden, neden biliyor musun bana sor, niçin mürşidine böyle yapmak istiyorsun? Zira benim çok temiz bir babam vardı, altı ay evvel vefat etti sen gelmeden, eğer altı ay evvel o benim zavallı babamı da kurtarmış olacaktım. Bu haddi bütün bir Avrupa'nın sırabıdır Kim senden neler bekliyor, sen ömrünü nerede heder ediyorsun? Sen kaldı ki kendi vatanının, evladının imdadına bile koşamadın. Bari kalsın mezarından baban koşsun, tulumbasını alsın yetişsin, bu bir türlü söndürülmeyen yangını söndürsün. Çanakkale'de döktüğü kanı bu defada bizim yangınımızın üzerine döktün. Bu ateşi haya bir son versin, ondan bekliyoruz. Aziz Müslüman, sen krallarla beraber haç olacaksın. Cennete gireceksin Rabbimden senin için bunu niyaz ederim. Rabbim seni hayret ve huzran içinde bırakmasın. Fakat unutma bu senin yapacağın vazifeye terettüp edecek bir ihsan ilahidir. Sen bu ihsan-ı kendi cehdinle, sayinle ve gayretinle inşaAllah-u Teala konacaksın. Din duygusu içinde yetişmelerini temin edeceksin ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle hem neslini hem de kendini kurtarmış olacaksın. Dünyanın en bahtiyar nesli, en bahtiyar insan olma, mevki mahallasında bulunan seni Cenab-ı Hak, vazifeni sana idrak ettirmek suretiyle bu şerefle serfiraz eylesin, şeref ya eylesin. Senin içindeki bir kısım alışkanlıkları söküp atmak çok zordur. Seni tabiin durumuna getirmek çok zordur, bunu müdrikim. Fakat ben bu mevzuda kabahatın yüzde doksanını kendimde buluyorum. Eğer ben samimi bir müslüman olsaydım sözlerim mahkes bulurdum. Ben 25 seneden beri seslendiğim cemaat artık yüzüme böyle manasız manasız bakmazdım. Ve cidden bir ısrar içinde gönlük kalaklar içine girerdim. İnsanıma kendi vazifesini duyuramadım. Demek ki bende ciddi bir nifak var. Cemaatte kabahat bulamam. Cemaat duymadıysa duyuramadık, intikal ettiremedik. Ben nifakından Rabbime şikayette bulunuyorum. Benim içimin kirlerini Rabbim yıkasın. Sabah namazını kaçırdiyse o, o gün, dur bana Allah canımı alsın, böyle de mümin ola demesi lazım. Demiyorsa temedik demek, ölü vicdanı diriltemedik demek, ölmüş duygulara hayatına nefk edemedik demek, boşuna çalıştık demek. Ben nefsim adına bin teleffüf içindeyim, bin teessüf içindeyim. Siz terbiyesizlik saymazsanız yuf benim gibi insanın nefsine diyorum. Zira cemaatine karşı vazifesini yapamadım. Yapamadığı için onlar istikamet kazanamadım, Kazanamadığı için benim bel bağladığım ümitle kendilerine teveccüh ettiğim neslin, gençlerin, delikanlıların durumu da tehlikeye düştüm. Bunlara duyuramadık, duyursaydık elini sırtına vuracaktım. Ve bana rahmetlik bin rahmet olsun, babamın dediği gibi diyecekti ona kim duyurmuştum. Vefatından bir hafta evvel yanına gittim. Elini öptüm, yatıyordu, hastalık içinde sıraf içindeydim. Dedim ki baba müsaade edersen, vaaz-ı nasihata gideceğim. Dedi ki beklesen Ramazan'ın ilk perşembesine kadar. Zira hayatı boyunca kılı kırk yararak yaramış, yaşamış. Hayvanlarını bir tarladan geçirirken ağzını bağlamış, aman başkasının otu girmesin diye kılı kırk yarmış yaşamış. Bir insan, Allah bildirmişti ki Ramazan'ın ilk perşembesi gün vefat edecekmiş. Oğlum dedi dur da Ramazanın ilk besenmesinde gidersin. Ben yüzüne donuk donuk bakınca gözleri dolu dolu bana şöyle dedi git oğlum dedi. Burada işi gözmekliyorum. Orada binlerce muhtaç insan var git dedi. Ramazanın ilk besenmesi günüydü, de akşama ve geldiğimde baban vefat etti telefon ettilerdim. Ben ellerimi dizime vurdum keşke dinleseydim kalsaydım dedim. Ama ne faydası var kalsaydım ne faydası var? Bilmem ki o temiz vicdana kim duyurmuştum, kim o hakikati onun gönlünü doyurmuştu bilemiyorum. Eğer ben de sizin kalbinize duyursaydım, imana, hakikata, irfana, susamış vicdanları doyursaydım, evladınızın sırtına elinizi vuracaktınız, git oğlum diyecektiniz, nesibe Hatun gibi. Git fakat ile mâna Rasulillah diyecektiniz, git evladım Resul-i Ekrem'in önünde kavga ver, Git Resul-ü önünde savaş diyecektiniz, git İslam'ı neşret, git Kur'an'ı neşret diyecektiniz. Senin ayağına biz frango olmayalım diyecektiniz. Ama yine de Rabbimden niyaz ediyorum gönlümle beraber gönlünüzü irfanla donatsın, çok muhtaç olduğumuz bu hakikati gönüllerimize duyursun, bizi doyursun, manevi açlıktan ve susuzluktan kurtarsın. O'nun rahmetinden ümidim geliştir, siz de kusura bakmayın. Seyyiatımı Rabbim de mağfiret eylesin. Lillahi Teala El Fatiha.